الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوّذ الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا حاضر له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين عمن تقول الله حق فغاته ولا تموتون إلا ذعنت المسلمين يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حاز الجحاء فبث منه فجعلنك سراء النساء فتقول الله الذي به الإرخان إن الله كان عليكم يا ايها الذين <سؤال> امنوا اتقوا الله <سؤال> وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان استغالب حديث كلام الله وخير الحديث هدي ve külle belâretim künnâ. öncelikle hoş geldiniz. Merak edenleriniz belki de bilemeyen arkadaşlarınız olabilir diye söyleyelim. Sözünüzle başlarken okuduğumuz bu hukuk ve hukuk tac Aleyhisselam insanlara herhangi bir şey bildireceğiz zaman veya insanları bir sefere yönlendireceği zaman veya bir nikah akti yapacağı zaman Buna benzer durumlarda, insanlar hitap etmesi gerekli durumlarda bu hutbeyi okurdu. Ben giriş olarak. Bugün elinizdeki notlarda da yazıyor. Sekizinci konu olarak Musa İbrahim Allah'ın seçtiği Rukiye ve Temime dediğimiz Temayim dediğimiz mevzular hakkında gelen rivayetlere bunlar hakkında gelen yasaklara ve ashabın ve asaptan sonra gelen öncü kişiler dediğimiz, selef dediğimiz yani tabiine, tabiye tabiine ve onlara özellikle uyan kimselerin bu usuladaki sözleri, üzerinde bulunduğu yolları zikretmeye çalışacağız. Öncelikle şunu bir hatırlatayım. Biz selef selef diyoruz. Selef ne demek? Halef ne demek? Selef öncü demek, önder olan, önde giden demek. Halife ise onun arkasından ona halife olan, onun devamından, onun izinden giden. Demek. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Ebubekir radıyallahu onun makamına seçilmişti. Ona ne demiştik? Halife, halef'ten türedi. Halife. Yani Hz. Resul'un izinden giden, onun makamını, merkezini veya görevini üstlenmeye çalışan demek. Halifeler biliyorsunuz Raşid halifeler 4 1 5 tanedir. Bu durumda selef kim oluyor? Halifelere ora selef kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunları insanlar topluluğu olarak sıkredecek olursak selef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani. övdüğü ve hayırlarını, hayırlı olduğunu beyan ettiği, açıkladığı üç topluluktur. Sahabe-i kiram, Tabi'in, tebe-i Tabi'in. Sahabe-i kiram biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gören, mümin olarak gören ve mümin olarak ve eden kimselere denir. Sahabeden sonra gelen kuşağı tabi'in kuşağı denir ki tabi'in demek tabi olan, uyan demektir. Kime uyuyorlar? Sahabe'ye uyuyorlar. tebe tabi veya diğer şekilde etbe-i tabi ise tabi'inden sonra gelen kuşaktır ki onlar da tabi olanlara tabi olan, uyanlar demek. Bu üç kuşağı Resulü Aleyhisselam ölmüştür. İnsanların en hayırlısı bu çağda yaşayanlardır. Ondan sonraki en hayırları, ondan sonraki kuşaktır. Ondan sonraki en hayırları, ondan sonraki kuşaktır diyerek sahabe, tabi'nin, tabi'nin tabi, asrını övmüştür. İşte bu üç asra selef denir. Selef yani önde gidenler, öncü olanlar. Bunlardan sonrakilere de, şimdi bizim de olduğumuz bu e, asırdaki insanlar ise Halef denir. Selefin üzerinde olduğu yol derken sahabe, tabi ve tebe-i tabi'nin üzerinde olduğu yol kastedilir. Selef-i salihinin akides derken sahabe, tabi ve tebe-i tabi'nin inancı kastedilir. selef menheci derken selefin e, dini anlama ve yaşama hususunda takip ettiği yol kastedilir. Musa'n-i İbrahim Ahullah, biliyorsunuz Muhammed bin Süleyman-i Temimi'dir. Bu başlığı attıktan sonra Buna dair altı tane hadis tibariyet etmiştir. Elinizde de var. Bu altı hadisten ilk dördü merfu hadislerdir. Son ikisi ise maktuğu hadistir. Bu kavramlara özellikle giriyorum ki kulaklarınız aşinalaşsın bu hususları bilmediğiniz mevzularsa onlara değinmiş olalım. Çünkü İslami eserlerde buna benzer kavramlarla karşılaşacaksınız. Okuyup anlamadan geçmeyesiniz özellikle bu kavramları kullanıyorum. Merfu ne demek? Maktuğu ne demek? İlk dört hadis merfu hadis dedik. Merfu hadis Resulullah Aleyhisselatü kadar ref edilen yani bizzat Aleyhisselatü sözü, davranışı veya takrir onaylarıdır. Buna merfu hadis demek. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu veya Aleyhisselatü Vesselam şöyle yaptı veya sallallahu aleyhi ve sellem Yanında şöyle bir şey söylendi veya da o onu gülümsedi veya ses çıkarmadı, reddetmedi. Buna da takrir denir. Demek ki merfu hadis, Peygamber Efendimiz Vesselam'ın dine dair sözleri, davranışları ve ikrar onaylarıdır. Nitekim elinizdeki notlardan göreceksiniz ilk dört hadis merfu hadistir. Beşinci ve altıncı olarak zikredilenler ise, Veki Bin Cerrah Rahim Allah'tan rivayet edilen, Eserdir ki bunlar maktu hadislerdir. Ne demek maktu hadis? Sahabeye de ulaşmamış, Peygamberimize de ulaşmamış, tabiinin sözlere davranışlarına da maktu hadis denir. Arada bir şeyi atladık. Merfu hadis söyledik, maktu hadis söyledik. Bir de arada mevkuf hadis var. Mevkuf hadisse ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yükseltmek için Sahabenin söz, davranış ve onaylarına denir. Mesela i̇bn Ömer radıyallahu anh şöyle yaptı. Bu mefkul hadistir. Veya Ebu Bekir radıyallahu anh bunu dedi. Veya Osman radıyallahu anh şöyle onayladı, bir hususu şöyle onayladı, kabul etti. Yani peygamberimize yükseltilmek için. Resulullah sallallahu aleyhi dışında sahabenin kendi sözü, kendi ameli veya kendi onayına mevkuf hadisidir. Tabiinde kalıyorsa eğer bu iş, ona da maktu hadisidir. Musa'nın Allah'ın bu izahlarını başka izahlar katarak size aktarırken, arada beş tane yeni isim zikredeceğiz. Dersimizin üslubuna uygun olarak da, Ders sonunda bu beş değerli şahsiyetin hayat hakkında çok kısaca bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Ki o isimler hakkında da az da olsa bilgiye sahip olabilelim, onlara yabancı olmayalım diye. Bu ön girişten sonra şimdi mevzumuza girebiliriz. Bundan önceki derslerimizde biz La İlahe İllallah'ın manasını açmaya başlamıştık. Bundan iki ders önce genel olarak açmış ve geçtiğimiz derste ise teferruatın ilk kısmına girmiştik. O ilk kısım neydi? Temime takmak. Yani nazarlık ve benzeri şeyler takmak ne anlama gelir? Bunlar nasıl bir hüküm taşır? Onlara girmiştik ve orada demiştik ki bir insan temime dediğimiz nazarlık, nazarı defedeceğine edeceğine inanılan bir şeyi takarsa veya yanında bulundurursa bu sebeple ya şirk koşmuş olur, büyük şirk istemiş olur veya küçük şirk koşmuş, büyük gün işlemiş olur demişti. Nasıl oluyordu bu? Eğer o taktığı nesnenin, taktığı şeyin, güvendiği bel bağladığı şeyin, bizzat kendisinin fayda veya zarar veren veya bir zararı def eden olduğuna inanır da o niyette takarsa bu onu büyük şirk işleyen, dinden çıkan müşrik konumuna sokar demişti. Yok böyle değil de o bir aracı olduğunu, bizzat Allah Azze ve Celle'nin fayda veya zarar vereceğine ama Allah'ın o şeyi bir aracı, vesile, sebep yaptığına inanarak takarsa bu durumda küçük şirk işlemiş ve büyük günah işlemiş olur demiştik ki. Büyük günah silmenin yönteminde Nasuh Tevbe'ydi. Geçen hafta Nasuh Tevbe'nin içerdiği şartları söylemiştik. Odan hiç basitlanacak hafızlanacak şartlar değildi. Bugün Musa İbrahim Allah'ın başladığı izahın devamı olarak temime dışında rukyelere gireceğiz. Rukye. Bunlar hep yabancı olduğumuz kavramlar. Ama özellikle bunları ben gündeme getiriyorum ki bunların manası hakkında, içeriği hakkında bilgi sahibi olalım. Bir, ikincisi bir kısım Türkçe kelimeler, Arapça kelimelerin ihtiva ettiği manayı tam anlatamıyor, izah edemiyor. Nazarlık deyince biz sadece nazar olunca anlıyoruz. Ama temim edildiğimiz, yani nazarlık manasına gelen temim edilse çok daha geniş kapsamlı. O niyette takılan her şeyi ihtiva eder. Rukye diyoruz mesela. Rukye hem okuyup üflemeyi de içine alır, hem de tılsımlı sözler kullanmayı da içine alır. Biraz sonra izahlara değineceğim inşallah. Sadece rukye dersek veya sadece okuma, üfleme dersek sıra tılsımlı kısım kaldı. Bundan dolayı bu Arapça kelimeler özellikle kullanmak istiyorum ki daha geniş mana izahına girerek açıklansın. La ilahe illallahın manasının açılımı sahibindeki ikinci konumuz elinizdeki noktada yazıldığı üzere rukyeler ve temimelerin şirk olduğunu şirk içerebileceğine dair mevzulardır. Buna dair Musa İbrahim İbrahimovullah'ın getirdiği ilk delil buhari ve Müslüm'de rivayet edilen müttefakun aleyh dediğimiz hadislerdir. Ki hemen burada da bir parantez açayım. Muttefakun aleyh hadis dediğimiz hem Bukhari'de hem Müslüm'de ortak rivayet edilen hadistir. Ve hadis ilminde bir hadis eğer hem Bukhari'de hem Müslüm'de rivayet edilen Muttefakun aleyh bir hadis ise onu zayıflatacak hiçbir durum yoktur. Onu kimse hükmünü kaldıramaz. En kuvvetli Hadis, Buhari'de ve Müslü'nün ortak rivayet ettiği hadislerdir. İkinci sırada, Buhari'nin tek başına rivayet ettiği hadislerdir. Üçüncü sırada, Müslü'nün tek başına rivayet ettiği hadislerdir. Ondan dolayı, alimler, muttefakun aleyh hadisleri içeridecek tarzda kitaplar hazırlamışlardır. Bu boşuna değildir. Bununla şu kastedilir: bu hadis öyle kuvvetli bir hadis ki, çok önemli. Dinde konumu çok önemli. Yeri çok önemli. İhtilat yüküm çok önemli. Bunlar mutlaka önce öğreniriz. Çünkü hiç kimse bazı ehli ehliliğinde hiç kimse o hadisleri kaldırıp kenara koyamaz. Çünkü Bukhari ve Müslim bir hadise sahih sıhhatini vurmak için çok ağır şartlar öne sürmüşlerdir Hem Bukhari'de hem Müslüm'de rivayet edilen hadisler bu ağır şartların iki ağır şartları taşıyan alimin şartlarını taşıyan değerli bir hadistir. Ondan dolayı o iki kitabın içerisine girmiştir. Buhari ve Müslim de rivayet ediyor. Deniz artık akan sular durur hadisinininde. Bundan dolayı dedim bu hadis Buhari'den Müslim'den rivayet ediliyor diye. Yoksa amel etme cihetinden ve dinimizi yaşamak üzerine bina etme cihetinden sahip olan her hadis her nerede rivayet ediliyorsa edilsin. Her nerede geliyorsa gelsin. Bizim için delildir, kaynaktır. Kur'an'dan sonraki sırtımızı dayayabileceğimiz ve amellerimizi delil kabul edeceğimiz itimat edeceğimiz bir delildir. Ama Bukharda'nın üstünde olunca bunu kimse reddedemez, bunu kimse diline dolayamaz. İlk hadisimiz Ebu Beşir el-Ensari radıyallahu anh'tan gelmekte. O Der ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bazı seferlerinde bulundum, yolculuklarda bulundum. Ki Aleyhisselatü seferleri biliyorsunuz. Savaş cihetinden, savaş şimdi. Aleyhisselatü Vesselam bu seferlerinde bu yolculuklarında kafile vekili insanlara duyurmak üzere bir haberci gönderirdi. O haberciye derdi ki develerin boyunlarında asılı bulunan kolye ve gerdanlık duruyor. Hiçbir şey kalmasın. Hepsi kesilsin. kesli atılsın. Bunu duyursun diye bir elçi gönderdi. Bir haberci gönderdi. O da tek tek kervandaki deve sahiplerine bunu duyurur, ilan ederdi. Neden? Çünkü cahiliye Araplarındaki bir alışkanlık nazarı engellesin diye hayvanın boynuna özel bir maddeden yapılmış kolye takarlardı. O özel madde neydi biliyor musunuz? hani yayı gererlerken de onu kirişle bağlarlar ya yay telidiriz biz. Ona kirişle iki tane tel vardır onda. Kuvvetli bir sağlam telden yapılır. Şu yayı geren iki tane kiriş vardır. O kirişler yayda kullanıp verildikçe kullandıkça eskir. Eskiyince de bu kirişleri değiştirir adam. Niye yayını kullanacak adamın? Savaş aleti, av aleti. Kendi işine yarıyor. Yeniliyor silahını. O yenilediği kirişlerden arta kalan eski kirişleri de hayvanların boğazına takardı ki nazar engellesin. Özellikle yayın kirişlerini kullananlardı. Ama bu hadiste gelen kolyeler, hayvanların boynuna takılan kolyeler sadece kirişlerden oluşan kolyeler değil de her türlü nesneden yapılan kolyeleri çek. İster ipten olsun, ister kolan dediğimiz örülmüş şeylerden olsun, ister başka telden olsun. Kirinçten değil de başka telden olsun. Bütün kolyeler işir. Bir kimse gerek kendi üzerine veya gerek hayvanına veya gerek binetine nazardan korusun diye, musibetten, afetten korusun diye nazarlık niyetine kolye takamaz. Takarsa eğer ne olur? Yaptığı iş ya küçük şirk olur ya büyük şirk olur. Eğer o taktığı şeyin bir kendisinin nazarı engelleyici veya bir musibeti uzaklaştırıcı olduğuna inanırsa büyük şirk dinden çıkar. İslam'da yeri yoktur onun. Çünkü fayda ve zarar vermeye sadece Allah Azze ve Celle muktedirdir. Başka hiçbir nesne, hiçbir şey Allah'tan gelecek faydaya engel olamaz veya Allah'tan gelecek bir zarara engel olamaz. Bu koleye takan kişi bu Allahu Teala'nın izniyle nazarı engeller. Veya musibet önler, afet önler diye inanırsa bu da küçük şirktir. Küçük şirkin kelimesi küçük ama içerdiği günah büyük, büyük günahtır. O kişi o günahtan temmizlenmesi ne yapacaktı? Nasuh teybe yapacaktı. Nasuh teybe yapmadan o günahını günah defterinden silemez demişti. temime dediğimiz olay budur, cahili adetlerdendir. Allah inancını bilmeyen, Allah'ı yeterince tanımayan, Allah Azze ve Celle'nin kudretine vakıf olmayan insanların, din bilgisi az, kıt olan insanların, cahil insanların bunların yaptığı bir eylemdir. Ve bu mutlaka yasak olan, nehyedilen bir husustur dinimiz. Olarak. O dönemde kalmış mıdır peki bu eylem? Yok kalmamıştır. Ben köylü çocuğuyum, ben hayvanların arasında yetiştim. Bizim hayvanlarımızın hepsinin boynunda mutlaka bu hadiste saklanan veya ona benzer aletlerden yapılmış bir kolye vardı. Ve bu kolyeler ya incikle boncukla süsleniyordu veya başka dikkat çekecek veya nazarınmayacak dikkat çekecek başka şeylerle süsleniyordu. Yani hayvanın yularının dışında boynunda ayrıca başka bir kolye vardı. İnsanlar Hayvanlarının boyunlarına kolye takıyorlar. Nazarlık niyetine. Süs takıyorlar. Muska yapıyorlar. İşte bu cahiliye Arapların yaptığı işin aynısıdır. Sadece belki biraz şekil değiştirmiştir. Onlar yaylarının kirişlerinden yapıyorlardı. Bunlar örnek olandan yapıyorlar veya ipten yapıyorlar. Veya incikten boncuktan, nazar boncundan yapıyorlar. Dolayısıyla bu iş şimdi halihazırda devam ede gelen cahili adetlerdendir. Bize düşen, öncelikle bu mevzunun teferruyatını öğrenmek ve bundan uzak durmak. Yani öğrenmek ve bunu hayatımıza aksettirmektir. Daha sonra ise bize düşen şey, öğrendiklerimizi gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce, insanların anlayabileceği tarzda bu cahili işi işlerini kişilere bunu aktarmak gücümüz yettiğince o yasaklanan şeyden insanlar uzak gitmeye çalışmaktır. Yani öğretmek. Bu esnada da bizim başımıza gelecek her türlü musibete, sıkıntıya, eziyette sabretmek. Zaten dinin dört esası da budur. Öğrenmek, yaşamak, öğretmek ve bu üç esnasında başımıza gelecek sıkıntılara, eziyetlere sabretmek. Dinin aslı bu dört temele dayanır. İlim, amel, öğretme ve sabır. Dört esasdan kasıt da budur. Musa İbrahim Allah'ın konu başlan delil olarak aldığı ikinci hadis. Ebû Mesud radıyallahu anh'tan gelmekteki sahabenin önde gelen bilginlerindendir. O der ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyuruyordu. Arapça lafzıyla söyleyeceğim. Ondan sonra o hazı tek tek açmaya çalışacağım innen ruga ve temaime ve tüvelete şirkunu şüphesiz ki rukiyeler temimeler ve tüvele şirktir bu hadis neden söylendi? bunun bir hikayesi var o hikayeyi mahledeyim ben size İlmest radıyallahu değerli bir hanımı var Zeynep radıyallahu anh'ın ki efendim, zengin zekat verebilecek Kurumda bir hanımdı. Kocası İbn-i çok fakirdi. Çünkü kendisi çalışmıyordu. bacakları da zayıftı. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında onun dinini öğrenmek için ayrılmıyordu. Zeynep Radiyallahu Anh'a bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Ya Resulullah, bir kadın ihtiyar sahibi kocasına zek zekatını verebilir mi deyince evet verebilir dedi. O kadın bizzat kendisi Zeynep Radiyallahu Anh'a Ben kendisi zekatını kocasına verebilir mi diye sormak istedik ancak insanların yanında kocasını küçük düşürmemek için veya şerefini düşürmemek için açıktan söylemek de genel soru. Bir kadın ihtiyaç sahibi kocasına zekatını verebilir mi? Nebimiz Aleyhisselam evet verebilir dedi. Şimdi her ne kadar falanca halim falanca görüş bunu zıttını söylese. İşte böyle bir kadın Zeynep radıyallahu anh Diyor ki Kocam Abdullah eve geldiği zaman, geleceği zaman kapıda öksürürdü kendi geleceğini duyurmak için. Bir gün yarımda Yahudi bir kadın, ihtiyar kadın varken, gene dışarıdan öksürdü, ben de onun geldiğini anladım. Bizim yüksekçe bir divanımız vardı. Divan nedir biliyorsunuz? Divanımız vardı, kadını hemen oraya sakladım. Sonra Abdullah benim yanıma geldi, oturdu. Bir rivayette elini belime doladı, bir rivayette. Benim boynumda bir ip gördü. Sonra bu nedir diye sordu ben de. O benim için okunmuş bir rukyedir. yedir. Ona okunduğum o yüzden takıyorum dedi. Bunun üzerine o ipi boynundan tuttu, koparttı, attı. Ve dedi ki, Abdullah'ın ailesi olarak siz şirkten uzaksınız. Çünkü ben Resulullah Aleyhisselamı vesselam'ı inna ruka et temayme ve tüverete şirkun derken işittim. Yani şüphesiz ki rukyeler, temimeler ve tıvele şirktir derken duyuyor. Bunun üzerine Zeynep radıyallahu anh'a tekrar dedi ki Ey Allah, bir gün dışarıya çıkmıştım. Falanca şahsa bakmıştım. O günden beri bu gözüm akıyor. Ama şu kopardığın rukyayı yapmaya başladığımdan beri ki Yahudi bir kadın yaptırıyorum. Gidip geliyorum o buna bu ipe okuyor. Ben o ipi takıyorum. Bunu yapmaya başladığından ben gözüm akmıyor. Gözümün akması kesildi. Buna ne dersin? Ne olacak şimdi? Deyince İbn-i dedi ki o işte şeytan amellerinden bir iştir. O senin gözüne dürtüyor. Senin gözün akıyor. Sen bu işi yaptığın zaman yani şeytanın sevdiği bu ruh yeyişini bir ipi okuyup da o ipi boynuna takıp Allah'tan başkasından bir şeyler millet olma. Bu işini, şirk işini Yaptığın için o bundan memnun oluyor, hoşnutluk duyuyor, Sen gözünü dürtmeyi terk ediyor. Gözün bakmasının kesinmesi bundan dolayı. Şeytanın oyunları biliyorsunuz, hep incedir. O direkt bir işi kötü göstermez veya direkt kötü bir işe sevk edecekse direkt ona yönlenmez. Yavaş yavaş, kademe kademe. Yetişliğinin durumunu göz önlüktür. Çünkü her birimizin bir şeytanı var, hepimizin hayatını birçok insandan daha iyi biliyor. Zaaflarımızı biliyor, hasletlerimizi biliyor, yöneldiğimiz, rağbet ettiğimiz ee, dikkat ettiğiniz, dikkate aldığınız meseleleri biliyor ve Allah'ın korudukları müstesna bu şeytanlar insanları saptırmakla görevli kaygısı, gayesi ben bunun ayağını nasıl ateşe kaydırırım o başka kaygısı, gayesi yok yarattıkların şairinden Allah-u Teala'ya sayılıyoruz Abdullah radiyallahu anh bunu söyledi senin bu gözün akması şeytanın dürtüsüdür sen onun sevdiği işi yaptığın için o senin gözünü dürtmüyor, gözün akmıyor ne zaman terk ettin, unuttun veya bıraktın bir şekilde, o zaman senin gözün tekrar dürtüyor ki on istediği yola yönelebilirsin, on istediği sevdiği iş yapasın da Allah Azze ve Celle'nin sevmediği iş önelemez. Diyor, sonra sözünün devamında diyor ki, halbuki sana şöyle yapman yeterdi. Bunu da elinizdeki kağıtların en altında hastalık alanında şifa maksatı yapacak dua diye aldım, ezberlenip okunsun ve amel edilsin diye inshallahu teala. Diyor ki. Sen Resulullah Sallallahu Aleyhi ve söylediği gibi söylediğim bu sana yeterdi. O ne derdi bir hastalık bir sıkıntımız, sivet anında Er-Rabben Nas veş bi vente şahi la şifa illa şifa' çifanın yokadı sağama. Yani ey insanların Rabbolan Allah'ın benden bu sıkıntıyı gider. Şifa ancak sendendir. Ancak sen şifa verirsin. Şafi olan şifa veren sensin. Senin şifandan başka şifa yok. Öyle bir şifa ver ki hiçbir rahatsızlık bırakmayacak şekilde olsun şifa. Bana hiçbir rahatsızlık kalmayacak şekilde şifa verir. Ey Zeynep, böyle söyleseydin, bu boynuna taktığın kolyeler, temimeler yerine bunu söyleseydin, bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı iştir ve öğretisidir. O zaman dinine uygun bir iş yapardım. Onu yapmaz da şeytanın sevdiği işi yaparsan işte şirk koşmuşsun. Meselenin büyüklüğüne bakar mısınız? Ne kadar önemli. Şeytan oyununa kanıyor bir insan ki her birimiz buna adayız. En baş adaylardan birisiyiz. İşin arka yüzünü dinlediğimiz için. Yaptığım bir iş benim hastalığımı, sıkıntımı gideriyor diye ona devam ediyoruz. Halbuki bu iş dinen caiz mi değil mi bakmıyoruz. İşte kişi günaha onun ilerisinde şirke böyle düşer. Yaptığı de fayda görürse ya ben bunu yaptım diye ona sarılır. Onu yapmaya devam eder. Bir başkalar ne derse desin artık o onun için doğrudur. Niye? Çünkü ondan fayda görüyor. İşte Zeynep radıyaların anhanı yaptığı bu. Bir tane rukiye yapılan, okunan kolyeyi taktı boynuna gözümdeki akıntı gitti. E şimdi dini bilen bir insan dışında onu bundan kim vazgeçirebilir, caydırabilir? Kimse caydıramaz. Çünkü o ondan faydalanıyor. Sıkıntısı gitti. Ama bu iş dine uygun mu değil mi onu sormadık, soruşturmadık. Birçok insan muska taşır. İnsanlar dinlerini bilmediği için, sığınmanın nasıl yapılacağını bilmediği için, musibetin nasıl defedileceğini dinen bilmediği için çeşitli vesilelere sarılıyor. Ama bu vesile onu bilerek veya bilmeyerek şirke, küfre veya büyük günaha götürebiliyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir duadan bahsedeyim size. O der ki Allahümme inni eûzu büke min en uşruke büke ve ve istaftiru telim ala ey Allahım bilerek işlediğim şirklerden sana sığınır, bilerek istediğim şirklerden de senden maafiyet talep eder Allah Azze ve Celle'nin en sevgili kulu İslam'ın tebliğcisi, şirkten cahiliyesinde de peygamberliğinde de en uzak olan kişi böyle dua eder dolayısıyla bir insan geçtiğimiz sahflara değindiğimiz gibi bir insan bilerek şirke düşebileceği gibi bilmeden de şirke düşebilir. Bu Ebn-i Zahid sözüyle sabit. Bilmeden şirk koştuklarından dolayı da senden mağfiret talep eder. Bu da bizim sürekli onu gereken dua. Çünkü bilmeden yanlış işler yapabiliriz. Bilmeden hataya düşebiliriz. Ve bu hata şirk de olabilir, küfür de olabilir. İnsanlar bilmeden şirke düşüyorlar, müşrik ismini alıyorlar da farkında değiller. Ve hala kendisini belki de hak eden bir mümin olarak halis saf mümin olarak görüyorlar. Bundan dolayı diyoruz biz ilmin en evveli en ilk alınması gereken kısmı tevhiddir. Allah azze ve celle'yi ben nasıl birlerim hayatından şirki ve küfrü nasıl def ederim bunu öğrenecek bir insan. Her şeyden önce. Peygamberlerin tamamı bunu anlattı insanlara. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 sene sadece bunu anlattı. 13 sene boyunca insanlara ne namazı emretti, ne orucu emretti, ne hac emretti, ne zekat emretti, hiçbir şey emretmedi. Ne ana babaya iyilik yapmaya hiçbir şey emretmedi. Sadece La İlahe İllallah'a da etti insanlar. 13 sene. Bu dile kolaydı. Düşünün şimdi bir peygambere tabi olmuşuz. 13 sene aynı şeyler tekrar Allah vermesine belki sıkılacağız, Yani Din sadece bu mu diyeceğiz? Ama dinin temeli o. Bir insan şirk koşmadan Rabbini hakkıyla tevhid ederek Rabbine kavuşursa cennetlik kesin mi? Ama ne kadar amel işlerse işlesin. Ne kadar salih, güzel işler yaparsa yapsın. Ne kadar insanların değerli bulduğu, Rabbi adının değerli olduğuna inandığı iş yaparsa yapsın, tevhidin bozukluk varsa hepsi heba'nın sonra Yani rüzgardan uçmuş, dayanmış toz mesabesi. Değersiz yani. Yani yapılan işlerin kabul ölçüsü tevhid ehli Allah'a birleyen layık olduğu şekilde birleyen Bu olmadı mı? Hepsi boş. O sebeple dinin öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken ilk aslı tevhiddir. Bu dersin başlangıcında biz buna kısmını değinmiştik. Tekrar burada e, hatırlatma hikayesi. Duaya gelelim. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı duaya اَذْهِبِ الْبَعْصَ رَبَّ Önce Allah Azze ve Celle'yi yüceltti ve ona insanların Rabbi diye ifade etti. İnsanların sahibi, insanların efendisi, insanlara hayat veren, insanları öldürecek ve diriltecek olan diyerek Allah Azze ve Celle'nin Rabb ismini zikretti. Allah'a yüce Sonra benden bu sıkıntıyı gider dedi. İhtiyacını kısaca istedi Rabbimin Azze ve Celle'den. Sonra şifa ver. Şifayı ancak sen verirsin dedi. Senin verdiğin şifadan başka şifa yok. Doktorlar da, ilaçlar da, okumalar, rükseler de, şunlar da, bunlar da hepsi bunlar birer resiledir. Aslen sen verirsin. Tevhid bu işte faydanın Allah'tan geldiğini bilmek, vesilenin asıl olmayacağını bilmek. Sonra da öyle bir şifa ki hiçbir rahatsızlık kalmayacak şekilde bir şifa ver diyerek isteğini biraz genişletti ve az kelimeyle geniş anlamlar ifade edecek tarzda ne kadar sıkıntı varsa, neresinde sıkıntı varsa onların derneceği şekilde bir şifa istedi ki bu duanın tamamı. Şifa ancak bu şekilde tam eksiksizsinir. Hiçbir rahatsızlık bırakmayacak şekilde şifa. Evet. Aleyhisselatü bu duası önemli. Bunu ezberleyelim. Yapalım. İnsanlara da bunu tavsiye edelim inşallah. Mesud Mesut Anhın rivayet ettiği Rebimiz Aleyhisselatü sözüne geldik. İnner ruka et ve tıvaleti şirkun demişti. Buradaki ruka Tılsımlı sözlerdir. İçinde gerek ayet bulunan, gerek hadis bulunan, gerekse başka tılsımlı sözlerdir ki bu kuyup üflemeyi ifade. Rukya ise bu hadiste şirk olarak isimlendirildi. Ancak rukyenin şirk olan kısmı var, caiz olan kısmı var. Caiz ne demek? Uygun, yapılabilir olan kısmı var. Buna birkaç ders önce değinmiştik. Tekrar bir daha açalım. Okuduğumuz şeylerde, yaptığımız üflemelerde eğer Allah'ın ayetleri varsa, Allah'ın isim ve sıfatları varsa, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize aktarılan sahih dualar varsa ve biz bunlarla, bunları okuyarak yapıyorsak şifa olmuyorsak, gerek kendimiz için gerek diğer okuduğumuz hasta kişiler için, bu caiz kısımlandır. Çünkü Ebimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kendisi bizzat rukiye yaptığı gibi, Cebrail aleyhisselam kendisine rukiye yapmıştır, Müslüm'de geldiği üzere. Kendisi kendi kendine ve başka hastalara rukiye yapmıştır, Müslüm'de geldiği üzere. Sonra ashabına sorular sorulduğu zaman, hayvan sokmasından, zehir hayvan sokmasından, nazardan, çıkan çıbanlardan ve sivilcelerden dolayı da rukye yapmaya cevap vermiştir. Yani bir tarafımızda sivilce çıktı. Veya çıban çıktı. Buna rukiye yapılarak okumaya cevaz vermiştir. Nebim dolayısıyla. Ashab-ı kiram da radıyallahu anh'ın da bu rukiyeyi kendisi kendileri yapmıştır zaten. Mesela onlardan birisi çok kısaca bir e, hatırlatacak olursak. Genel yani Müslüm'de geldiği üzere. Ashab'dan bir topluluk bir sefere çıktı. Bir yolda bir kavim uğradılar. O kavme bizim misafir edin diye istekte bulundular. Onlar kabul etmedi. Bunun üzerine o kavmin yerleşkesinin dışına çıkarak orada konakladılar. O gece o kavmin liderini yılan soktu veya akrep soktu. Onlar doktorları aracıyla şifa bulamayınca bu kavme geldiler bizim grubuna. Bizim böyle böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı gidebilecek bir çare biliyor musunuz? Asad Kiramdan lider olan, baş olan kişi de, evet biliyoruz dedi. Peki bunu yapar mısınız? Yaparız ancak şartlarız. Sizden şart, isteklerimiz olacak. Tamam ne istiyorsanız vereceğiz dediler. Sahabenin önderlerinden Ebu Said el-Hudbi aklımda yanlış kalmıyorsa radıyallahu anh geldi o kavmin e, hayvan tarafından sokulan liderler yedi sefer fatiha okudu. Ve Allah'ın izniyle o hastalık onların gitti, adamda hiçbir şey yokmuş gibi kalktı ayağa. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına o insanlar bir sürü verdi. Bir sürü koyun verdi. Onlar da bu koyunları aldı. Yaptıkları için karşılığı İşte bu da rukyedir. Fatiha'nın okunması, Ayet-i Kürsünün okunması, i̇hlas felak Felaknasın okunması, Kafir'in Suresinin okunması, üflenmesi. işte buna rukiye denir. Herkes yatarken İhlas-ı Felaknası, üçer sefer avucumuzu okuyup bütün yudumuza sürmek. Bu bir rukyedir. İşte buna rukiye Bu rukyenin caiz olan kısmı. Caiz olmayan kısmı nedir? İçerisinde Allah'ın ayetleri bulunmayan, hadisleri bulunmayan, anlaşılmaz sözler bulunan veya şirk içeren, küfür içeren sözler bulunan rukyeler de yasak olan, uzaklaştırılmış olan, dinden olmadığı, beyan edilen edendir ki şirk derken içerisinde şirk bulunan rukyeler bu kısmına dahil olmuştur. Yoksa rukyenin okumanın tamamı şirk değildir. Bilakis onun caiz olan kısmı da vardır. Az önce zikrettiğim gibi. Yine Müslüm de bize edildiğine göre Avuh bin Malik radıyallahu anh. dedi ki biz cahiliyede rukiye yapardık, okurduk. Ya Resulullah şimdi İslam geldi bu usta bize ne dersin bizim rukiyelerimiz hakkında görüşün nedir deyince Aleyhisselatü Vesselam bana yaptığınız rukiyeyi arz edin. Söyleyin ben bakayım içinde bir şey var mı? Çünkü şirk içermeyen, ittifak etmeyen rukiye yapabilirsiniz de. Buradaki rukyeler, temaime, tıbele, şirktir sözünün içerisine caiz olan rukye değil de caiz olmayan, yani şerî şirk olan rukyeler e, girmektedir ki buraya dikkat edelim. Hadisin ikinci kelimesi temaime idi. Temaime ise temimenin çoğuluğu, buna geçen hafta değinmiştik temme neydi? Nazarı ve benzeri afetleri musibet uzaklaştırsın niyetiyle takılan her türlü takımaktır. Duvarlarımıza asılan, boyunlarımıza takılan, vücudumuza veya evimize herhangi bir, arabamıza herhangi bir yerde bulundurulan, her türlü kurulmak maksatına takılan şeylerdir buna temime deniyordu. Temimenin tamamı şirktir. Ya küçük şirktir ya büyük şirktir az önce izah ettiğimiz gibi. Bunun caiz olan tarafı yok. Çünkü birisi bir şey takarsa, onun fayda vereceğine inanarak takar. Veya zararı uzaklaştıracağına inanarak takar. Yani kalbini ona bağlayarak takar. Halbuki sadece Allah Azze ve Celle'nin gücü yeten ustalarda kalbi Allah'tan başkasına bağlamak şirktir. Bu Allah'ın izniyle giderecek diye düşünmek, inanmak ise küçük şirktir. Yani büyük günah. Küçük şirk derken büyük günah demeyi ısrarla sürdürüyorum. Çünkü küçük şirk sözü küçük lafzından dolayı aklımızda böyle basitmiş gibi algılanmaz. Çünkü şirk büyük buna. Bundan dolayı temimenin tamamı şirktir. Ne olursa olsun, nazar boncuğu olsun, iyi dedalı olsun, atmalı olsun, boynuz olsun, kafa olsun, ne olursa olsun. Temimenin içerisine de Allah Azze ve Celle'nin kitabına bir şeyler yazılarak veya isim ve sıfatları yazılarak, esmalü üstünası yazılarak veya Peygamberimiz Aleyhisselatü dualar yazılarak yapılan kısmı var ki, Buna ailelerin bir kısmı cevap vermiş, bu yapılabilir demiştir. Bir kısmı ve büyük çoğunluğu yapılamaz demiştir. Bu iktisaflı mevzudur. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetleri, isnesifatları, sıfatları, Sallallahu Aleyhi ve Dualarını bir şeye yazarak vücudumuzda bulundurmamız veya evimizde, arabamıza benzer bulundurmamız caiz midir değil midir? Bu iktisaflı mevzudur. Ailelerin büyük çoğunluğu bunun da. Doğru olmadığını, caiz olmadığını dile getirmiştir. Ancak bir kısım alimine cevaz vermiştir. Bu cevaz ise insanların Kur'an'ı olan hürmetinden kaynaklanmaktadır. Caiz değil diyen insanlar bunu çok güzel açıklarlar. Derler ki bu üç sebeple caiz değildir. Yani içeriğinde Kur'an ayetleri bulunan, Allah'ın isim ve sıfatları bulunan veya Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duaları bulunan veya Peygamberimizin isimleri her neyse Allah'a ve Rasulü'ne ait herhangi bir şeyin yazılarak takıldığı, bulundurulduğu temime yani nazarlık caiz değildir. Bunun üç sebebi vardır derler. Birinci sebebi temimeyi yasaklayıcı husus emir geneldir. Yani nazarlığı herhangi bir şey takılmayı nehyden yasaklayan husus geneldir. Ve bu genelliği bozacak özel bir rivayet yoktur. Yani şunu yaparsan bu caizdir. Bunu yapmazsan caiz değildir diye birbirimiz aleyhine Resulullah sallallahu bunu ayırmamıştır. Hemen tamamını şer'i kabul etmiştir. Birincisi bu. Yasak geneldir. İkincisi, seddüz zeraî kaidesi vardır fıkıh üstünde. Nedir bu seddüz zeraî? Set, engel olma, set çekme. Zeraî ise ki kötülükler, çirkinlik demek. Yanlış yola, kötülüğe, çirkinliğe giden yolun önünü tıkamaktır, kapatmaktır seddüz zeraî. Yani bir insan bir iş yapacak da o işin sonunda bir harama, bir çirkinliğe, bir küfre, bir şirke düşecekse, o iş olmadan önce sebdi-i zirai kaydesi gereği o işin önüne set çekilir, yasak getirilir. Mesela Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de gözlerinizi sakının buyurur. Hem erkekler hem de hanımlara Gözleri sakınmak. Niye gözleri sakınıyoruz biliyor musunuz? Sebdi-i zirai kaydesinden dolayı. Çünkü bakmak, sevmeyi gerektirir. Sevmek, ona gönül bağlamaya gerekir. Dolayısıyla bir erkek kendisine mahrem olan, haram olan bir bayana bakarsa onu zinaya sürükleyen yola girmiş demektir. İşte bu zinaya giden yol haram yol mu? Bu işin sonu ya haram mı? İşte onun önüne set çekilir. Bakma. Yoksa bakmak, Allah Azze ve Celle bakmak için vermiştir bize gözleri. Allah Azze ve Celle konuşmak için vermiştir bize dili. Ama bize Bakmamızı da konuşmamızı da sınırlandırmıştır. Niye? Çünkü bakmak harama götüren bir yola girmişse orada artık bakma demiştir Allah'ın seyredi. Sebdüz zarayı budur. Zina gibi büyük bir kötülüğe, çirkinliğe götüren yolu Allah Azze ve Celle baştan tıkanmıştır. İşte buna sebdüz zarayı denir. Temine türü nazarlıkları, Allah Azze ve Celle'nin isimleri, sıfatları, ayetleri veya Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarını içeren şekilde takmak da gene kişiyi sebbi-i zeraiye götürür. Bu fayda örüyormuş diye inanırsa bir insan bu sefer yavaş yavaş gönlü tamamen o taktığı şeye bağlanacaktır. Yani gönlü yavaş yavaş şirke kayacaktır. Farkında olmadan. İşte bu tehlikenin önüne geçmek için sebbi-i zerai gereğince bunu takmak caiz 3 Üçüncü bir sebep daha var ki bu duaları, zikirleri veya ayetleri veya Allah Azze ve Celle'nin isimlerini üzerinde taşıyan kişi uygunsuz yerlere bu hal üzere girecektir. tuvalet gibi, banyo gibi, bunun gibi Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışmayacak onun telamının şanına yakışmayacak ortamlara girecektir. Bu kaçınılmaz. Bu ise Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışmak uygun değildir. Allah'ın indirdiği kitap bunun için inmemiştir. Allah Azze ve Celle'nin kitabı İnananlara bir anayasa olsun diye inmiştir. Yoksa üzerine taşınmak için de inmemiştir. Kişiyi korusun diye dinlemiştir. Kişiye fayda versin diye de inmemiştir. Bilakis oradaki hükümler öğrenilecek, yaşanılacak, kişiyi ebedi sahabete ulaştıracak. Kur'an-ı Kerim'in inmesine ve Allah Azze ve Celle indirdiği dinin gayesine aykırıdır. Onun ayetlerini Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini uygunsuz ortamlara taşımak, bulundurmak bu asla aykırıdır. Bundan dolayı bundan sakınmak gerekir der alimler. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisteki üçüncü ise tıveley. Tıveley ise gene bu toplumda yaygın, bu toplumun cahilleri yaygın bir mus katılıyor. Nedir? Elinizdeki hatırla yazıyor. Eğer bir kadın kocam beni sevmiyor onun sevgisi nasıl kazanayım diye yola çıksa bu ülkede birçok muskacı bulur. O muskacı ne yapar? Ona bir muska yazar ve der ki kocam bundan sonra seni sevecek. Veya koca veya koca adayı kendisine gönül vermeyen kızı kendisine bağlamak için veya kendisine hiç çeviren hanımını kendisine muhabbetini kazanabilmek için muska yapar, takar. Bunun içinde çeşitli vesilelere girerdi. İşte buna talep, muskat atmak bir fayda umma mıdır? Evet. Mi? Veya bir zararın defedilmesinin talebi midir? Bunlar kimden yapılır? Sadece Allah azze ve celle. Çünkü bir insanın gönlünü başka birisine bağlamak Allah'ın işidir. Başkası bunu beceremez. Veya bir zararı defetmek sadece Allah azze ve celle'nin elindedir. Bir insanın hanımına sevgi duymaması bir musibet değil midir? Bir bela değil midir? O belayı sadece Allah Azzele Celle def eder. Başkası buna güç getiremez. İşte Allah'ın yapabileceği bu hususlarda Allah'ın dışından birilerinden bir şeylerden melet ummak, gönlü buna bağlamak ve bu niyetle bunları takmak, yaptırmak şirktir kişiyi dinden çıkarır. Hadisteki tüvelenin manası da budur. Biliyorsunuz kadınlar aklı ve dini yarım olan insanlardır. Evimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lafzıyla söylüyorum. Aklı da yarım, dini de yarımdır. Niye aklı yarım diye sorulduğu zaman ne demişti Aleyhisselatü Vesselam? Allah Azze ve Celle sizden bir erkeğin yerine iki tane bayanın şahitliğinden kılmadı mı? İşte bu aklın yarımlığıdır. Sizden hayırlı olduğunuz dönemde, özel günlerinizde namazı, orucu kaldırmadı mı? İşte bu da dininizin yarımlığıdır. Aklı kıt olan ve Allah Azze ve Celle tarafından kınamıyoruz. Allah böyle takdir etmiştir. Allah Azze ve Celle tarafından bu şekilde vasıflandırılan, bu şekilde yaratılan bu insanlar genelde şeytan oyuncağıdır. Ve genel evimiz Aleyhisselatü Aleyhisselam'ın ifadesiyle cehennem halkının çoğu kadınlardır. Çünkü onlar kandırılmaya, aldatılmaya daha müsait. Ve şeytan onlarla oynar, onları çabuk kandırır. Bu sebeple biz ne yapacağız? Küçümüz yettiğince öğrendiğimiz bu asılları yaşayacağız ve dilimiz döndüğünce eşimizin kızımızın, anamızın ve benzeri kadınların en iyi anlayabileceği tarzda onlara bunu öğreteceğiz. Bu bizim boynumuzun borcu. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin emanetidir onlar bizim için. Cehennem arkanın çoğu misiniz deyip hanımıyla alay eden, dalga geçen, onu tazirleyen insanlar var Bu bizim onlarla alay etmemiz değil. Bilakis ellerinden tutarak Ateşten nasıl çıkartabileceğimizi düşüneceğimiz bir büyük görev aslında. Yoksa hanımlarımızın, kızlarımızın ateş etmesi bize ne kazandırır? Birekiz bizim boynumuzun borcu onların ellerinden tutarak birlikte cennete gitmek için gayret etmek. Ve Allah Azze ve Celle'nin bir emanet olmasası bile onlara bunu öğrendiklerini öğretmek en güzel şekiller, en anlayabilecekler tarzla uygun ortamlar gözetenler. Yapılması gereken bir vaciptir bu önümüzde. Evet, kadınlar aldatılmaya, özellikle de şeytan tarafından aldatılmaya mesaiyet olduğu için, genelde türbelerde medet uman, muskacıların peşinden koşan, tılsın peşinden koşan, insanların çoğunluğu kadınlar olarak görüyoruz. O zaman onlara sahip olacağız, ellerinden tutacağız bu hallerinde onları kurtarmaya çalışacağız. Mustafa'nın İbrahim'in Allah'ın delil olarak zikrettiği üçüncü hadis, Abdullah bin Ukaym radıyallahu anh'tan gelmekte ki o der ki şöyle buyurdu. Her kim bir şey takarsa Allah onu ona bırakır. Yani o taktığı şeye bırakır. Niye? Çünkü takan kişi bunu yaparken gönlünü, kalbini Allah'tan almış, o taktığı şeye bağlamıştır. Bir insan bir şey takıyorsa bunun fayda vereceğine inanarak ondan medet umarak, ondan bir zararı defetmesini etmesini talep ederek yapılır. İşte bu kalbin Allah'tan alınarak başka bir mahluka yönlendirilmesini gerektirir ki bu da şirktir. Mürsel olarak rivayet edilen Ahmet bin Hamel'in gelen bir hadiste Ata el-Hurasani bin Münebbi ismini değerli alime ulaştım der. O Kabe'yi tavaf ediyordu. Dedim ki, bana burada hemen ezberleyeceğim bir hadis söyle. Bu hadisi öğreneyim ben, münamel edeyim. Deyince, aynı zamanda tavaf ederken, Rehbin i dedi ki, Allah Tebareke ve Teala, Davud Aleyhisselama vahyet. Ve dedi ki, ey Davud, izzetime ve azametime yemin olsun ki, kullarından bir kul, mahluku terk ederek, yaratılanları terk ederek, Sadece bana sığınırsa yedi kat gökler ve ondaki kişiler ile yedi kat yer ve ondakiler o kuluma tuzak kursalar ben o tuzaktan onu kurtaracak bir çıkış yolu yaratırım. Kullarımdan herhangi bir kul da beni bırakarak bir mahlukuma sığınırsa ben göklerin sebeplerini onun için keserim yerde de ayaklarını altından toprağa kaydırırım da Hangi vadide helak olduğuna tenezzül bile. Hani hadiste ne diyor? Allah her kim bir şey takarsa Allah onu ona terk eder, ona, ona bırakır diyor de. İşte bu Dav Davud aleyhisselam vahiyi de bunun içeriği zaten. Bunu anlatıyor, bize izah ediyor. Her kim Allah'tan başkasını sevmiyorsa Allah ona değer vermez. Nerede helak olmuş, nerede başına ne gelmiş önemsemez. Ama her kim sadece Allah Azze ve Celle'ye sığınır ondan yardım isterse, isterse yedi kat gök, yer ve oradakiler ona tuzak kursun. Allah ona mutlaka bir çıkış oluyor. Yani. hadis numarası Ebu Davud'un Zühd'ünde üç numaralı hadis Ebu Nuaym'ın hilyesinde dördüncü cilt yirmi altın Öyleyse muhterem kardeşlerim Allah'a layık olduğu şekilde birleyen insanlar sadece Allah'a yönelecekler. Kalbini Allah'a bağlayacaklar. İşlerini ona havale edecekler, ona sığınacaklar. Ki bu durumda Allah Azze ve Celle kuluna yeter, kifayet eder. Her uzak şey ona yakın eder. Her zor şeyi ona kolaylaştırır. Mutlaka bir çıkış yolu yaratacaktır. Talak suresinin öyle demez mi Allah Azze ve Celle? Her kim Allah'tan sakınırsa ona bir çıkış yolu mutlaka yaratır. Ve onu hiç bulmadığı yerden azıplandırır. Allah'tan sakınma Dinin aslı esası bu. Allah'tan sakınla. Yani söyleyeceğim bu söz Allah'ın hoşuna mı gider Gazabına mı gider Yapacağım bu iş onu razı eder Kızdırır mı Bunu düşünerek onu kızdıracak şeylerden Onu gazaba getirecek şeylerden uzak durmak Takva dediğimiz budur işte Sakınma dediğimiz budur işte Bunu yaptık mı Allah bize mutlaka bir çıkış yolu yaratacaktır Ve Onu yapma bile bir rızkımızdan Bir sebepten olmuşsak eğer onun yerine başka çıkış yolları, başka hızlı kapılar mutlaka açacak. Bu onun vaadidir. Allah'tan daha vaadine sadık kim var? allah Teala'dan üzere sadık kullarından, tevhid kullarından. Sadece onu Rab olarak bilen, ona sırayan, ona dayanan, onu vekil olarak sayan kullarından olsun. Allah Azze ve Celle bize yettiği kullarından olacaktır şüphesiz. Biz eğer ona layık olduğu şekilde kulluk yaparsak, ona sığınır, ona ihtica eder, ondan istersen. Musa'nın İbrahim Ağulları'nın getirdiği dördüncü delil, Ahmet bin Hanbel'in ve benzeri hadis kitaplarını rivayet eden Rüveyfi isimli sahabi adıyla Allah'tan gelen hadistir ki o şöyle der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ey Rüveyfi umulur ki senin ömrün uzun olur, hayat sana uzun gelir. İnsanlara haber ver ki, her kim sakalını düğümlerse veya bir kolye, nazarlık takarsa veya hayvanların tersiyle veya kemikle istinca ederse muhakkak ki Muhammed ondan beridir, uzaktır. Muhammed ondan uzaktır. Yani Muhammed ile getirdiği din onun yaptığı işten uzaktır. Beridir. Mahşer gününde bu ortaya çıkacaktır demeye getir. Hadisin lafızlarına bakalım. Her kim sakalını düğümlerse, bu bizim ülkemizde pek görmediğimiz şey ama alimlerin izahına göre iki şekilde yapılır sakalların düğümlenmesi. Birincisi gayri Müslüm toplumlarda gözükür ki bunlar savaş ve benzeri ortamlarda sakalların düğümlerler. Bu aynı zamanda onların kıyafetten bir parçasıdır, adetleridir, örfleridir, stilleridir yani. Bir, bu cihetten sakalların düğümlenmesi yasaklanmıştır. İki, sakalları düzdür, onu kıvırcık yapmaya çalıştır. Bunun için düğümler, sakalı pema yapmak için kıvırcık olsun diye çaba sarf eder, gayretler. Bundan dolayı sakalların düğümler. Bu iki niyette yapılabilir, sakalın der halimler, hadiseni yezahında. Ya gayrimüslim toplumların kılık, kıyafettir, stildir, tarzıdır veya kadınların yaptığı bir işe benzer, Kıvır, sakalı kıvırcıklaştırma için yapılan bir ameldir, iştir. Her ne sebeple olursa olsun bu yasaklanmıştır. Birincisi, ehli kitap dediğimiz veya gayrimüslimlere benzeme cihetine yasaktır. Çünkü İslam dininin temeli gayrimüslimlere benzemeyi lehye etmektir. Gayrimüslimlere benzemememiz istemektedir bizim dinimiz. İkincisi ise kadınlara benzemedir. Kadınlara benzeme de gene bu dinin nehyettiği şiddetle saklandı, Hatta laneti gerek gerekten günah olduğunu beyan ettiği husus. Allah kadınlara benzeyen erkeklere aynı zamanda erkeklere benzeyen kadınlara lanet etsin demiştir. Bu sebeple kişi erkek kişi kadınlara benzer tarza bir hale görünmeyecek. Kadın kıyafeti giyinmeyecek. Kadın takısı takınmayacak. Kolye takınmayacak mesela. küpe takınmayacak. Bileklik takınmayacak. Kadın kıyafeti giyinmeyecek. Aynı zamanda hiçbir kadın erkek kıyafeti giyinmeyecek, erkekleşmeyecek. Erkeğin kendisine mahsus bir azameti vardır. Kadının ise kendisine mahsus bir hayası vardır. Kadın o hayayı muhafaza edecek. Erkek kadınlaşmayacak. O azametini muhafaza edecek. Hakeza kadın erkek gibi ceket pantolon giymeyecek. Erkek ayakkabısı giyinmeyecek. Saçını kısalt, kesmeyecek erkek. Erkekler kadınlara benzemekten uzak duracak. Kadınlar erkeklere benzemekten uzak duracak. Aynı zamanda Müslüman, ehli kitaba veya gayrimüslimlere benzemeyecek. Onların kıyafetlerine durunmeyecek. Onların tavır davranışlarını kendisine örnek edinmeyecek. Onların kutsal günlerine değer vermeyecek. Önümüzde yılbaşı var. Yılbaşı için bir insan, Sadece televizyonun başına geçeyim ve bir avuç çerez alayım yiyeyim derse bu haline en kitabın bir haline hasretine bürünmüş olur. O gecenin bir gün önceden veya bir gün sonradan hiçbir farkı olmayacak. Varsa en ufak bir fark o zaman onun, o günün o gecenin bir kutsallığına boyun eğilmiş veya bir kutsallığına değer verilmiş olur. Yılbaşı gecesi bir insan 30 Aralık gecesi ne yapıyorsa onu yapacak. Veya 1 Ocak gecesi ne yapacaksa onu yapacak. Farklı bir şey yapmayacak. Çünkü o gece güya onların kutsal Onların tatillerine, onların değer verdiği günlere, bayramlara biz değer vermeyiz. Çünkü İslam dini onların ne kadar saydığı kutsal varsa onları aslına büründürmüştür. Yani Allah'tan geldiği hal üzere döndürmüştür onlardaki sualların girmeleri, bidat veri, çirkinlikleri, sapdırmaları ne 700'a uzaklaştırmıştır. Öyleyse yaşanacak din varsa İslam dini, uygulayacak hal tarzı, hayat tarzı varsa, buna İslam'ın getirdiği hayat tarzıdır. Bu sebepler. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize şiddetle, ısrarla, gayrimüslimlere benzememenizi emreder. Hatta Onunla aynı topraklarda yaşayan, Medine'de yaşayan Yahudiler derler ki artık bir zaman sonra hayat tarzının tamamında bize muhalefet edecek, muhalefet etmeyecek, hiçbir şey bırakmayacak. Anlaşıldı bu adamlar. Yahudiler. Bu denli şiddetli, bu denli önemli İslam'a uymak ve gayrimüslimlerin inanç, anlayış ve yaşayışlarına uymamak. Dolayısıyla sakaldan geldik buralara. Sakala düğümlemek gayrimüslimlerin bir Halk tarzıysa ona benzemek şiddetle yasaklanmıştır. Bundan dolayı sakalımızı ürünlemeyiz. Yok eğer bu kadınlara benzeme cihetine, kadınların yaptığı bir iş olması cihetine yasaklanmışsa kadınlara benzemek de erkeklere yasaklatın. Bundan yasaklanmış. Hadisin devamında her kim bir kolye takarsa demişti Esra'lı Esra'lı Esra. de biliyorsunuz nazar Benzeri musibetleri defetsin, uzaklaştırsın, bundan bizi korusun diye o niyette takılır. Allah Azze ve Celle dışında birilerinden Allah'ın güç yeteri edildiğinde, Allah'ın kudreti altında olan şeyleri istemek, ummak kısmına girdiği için, şirk kısmına girdiği için yasaklanmıştır Hayvanların tersi ile istinca yapma veya kemik istinca yapma da yine burada zikredilmiştir. İstinca ne demek? İstinca Affedersiniz. Kişinin yaptığı büyük tuvaletin temizlenmesi. Taharetlenme. İşte bu taharetlenme için iki şey yasaklanmıştır. Birincisi hayvan tersi yani tezek, ikincisi kemik. Müslümde ve benzer hadis kitaplarında bunun sebebini de söyler Aişe Aleyhisselam. Der ki: "Sizin cinlerden olan kardeşlerinizin yiyeceği kemiktir. Hayvanların Teze ise sizin cin kardeşlerinizin biniklerinin yiyeceğidir. Ondan dolayı bu iki şey temizlenmek için kullanılmaz. Yasak. Yasaklanmış. Bir daha söyleyelim. Hayvanların tezekleri ve onun içindeki o yiyecek türü şeyler cinlerin biniklerinin yiyecekleri. Kemik ise cinlerin, Müslüman cinlerin yiyecekleri. Der ki Aleyhisselatü Vesselam, sizin o attığınız yere işte istifade ederek attığınız kemikler cin kardeşlerinize hiç yenmemiş hali, etli haliyle sunulur. Ondan dolayı kemiğe istimzal etmek, kemik istimzal etmek, temizlenmek yasaklanmıştır. Buradan hareketle kemik yakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum ben. Kemiklerin yanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü o cinlerin azığıdır, o Müslüman cinlerin azığıdır. O azıklardan onları mağlun etme hakkımız yok. Kim bunları yaparsa, yani sakalını düğümlerse, nazarlık takarsa, kemikle veya tezekle istinca yaparsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir. Yani Muhammed ona öyle bir iş öğretmemiştir. Leks bunu yasaklamıştır. Bundan uzak durmak gerekir. Öyleyse bunu yapan kişi Muhammed aleyhisselamın getirdiği dinler muharif davrandı. O zaman biz hangi yüzde yarın onun karşısına çıkarıp, çıkıp da Resulullah ümmetinden izleyeceğiz. Din tamamlanmıştır. Allah Azze ve Celle ve Resulullah dini eksiksiz bırakmıştır. Öyleyse bize düşen o eksiksiz öğretilen, bırakılan dinin delillerini bilmek, araştırmak öğrenmek. Gücümüz yetince bunları yapmak Çünkü Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki ben sizi gecesi ve gündüzü denk gibi olan bir din var. Yani öyle bir din ki gecesi gibi karanlık bir taraf kalmadı. Hepsi Ve bir başka hadisinde der ki ben sizi ateşe yaklaştıracak cennetten uzaklaştıracak ne varsa hepsini size yasakladım hiçbirini terk etme Aynı zamanda sizi cennete yaklaştıracak ateşten uzaklaştıracak ne kadar şey varsa hepsini size emrettim Hiçbirini terk etme. Din açık. Ayağın beyanı ortada. Bunları söyleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiyle konuşur. Nefsinden konuşmaz. Ve boşa konuşmaz. Ve bir başka hadisinde der ki, üç tane hadisi arka, arka zikredir, olduk o zaman. Size benden bir emir gelirse bunu gücünüz yettiğince yapın. Ama bir yasak gelmişse benden o yasaktan kesin uzak durun. Emri gücümüz ettiğince yapın, ya ise kesin terk. Bu dinin asıllarındandır, şu kavram. Allah'ın ve Rasul'un emretlerini gücümüz ettiğince yapmak, yasaklardan kesin uzak durmak. Bunu bir insan yaparsa hakiki mümkündür. Dinin temellerinden birisidir. Bir daha altın sıraya söyleyeyim. Emredilen şeyleri gücümüz ettiğince yapmak, yasakları kesin terk etmek. Yasakları gücümüz yettiğince terk etmek değil. Kesin terk etmek. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini zikrettikten sonra Musa'nın İbrahim Allah'ın getirdiği beşinci delil ki ilk eserdir. Bu ona geçelim. O da Said Bin Cübeyr rahmetullahi gelmektedir ki o da tabiinin büyüklerindendir. Buyurur ki kendisi her kim bir insanın üzerinden temimeyi keser atarsa o sanki bir köle azar etmiştir. Demiş. Temime neydi? nazar ve benzeri musibetlerden korusun niyetiyle takılan takılardı. Kim bunu bir insan üzerinden kopartır atarsa, bir köle azad etmiş gibi sevap Peki köle azadının sevabı nedir? Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki bir kimse bir Müslüman köleyi azad ederse onun her bir organına karşılık o organını cehennemden azad eder. Şimdi daha iyi anlaşılıyor inşallah. O zaman herhangi bir temime dediğimiz bir takıyı Nazardan, musibetten uzak tutacağına inanan bir takıyı bir insandan kesip kopartmak, almak, onu izah etmek, gidermek bir köle azalına denk sevaptır. Bu söz tabiinin sözü. Bakın maktuğu hadis. Ancak içerdiği hüküm merfu hükmündedir. Çünkü sevap vaat edilen, ceza vaat edilen, gaybi haber verilen her husus, ya Allah'tan alınır ya Peygamberlerden alınır. İnsanların kendiliğinden söyleyebileceği şeyler değildir. Hele de Müslümanların önderi olan imamların hiç söyleyeceği bir şey değildir. Bunlar lafzen makdu veya mevkuf, yani tabi'nin veya sahabenin sözüdür. Ama hükmen merfudur, yani peygamberimizin sözü veya emridir veya fiilidir. Neden? Çünkü içerdiği hüküm bunu gerektiriyor. Hiç kimse kendiliğinden şu iş yapmak sevaptır diyemez. ve ayete bakacak, ya bakacak. Veya hiç kimse şu iş şöyle günahtır diyemez. Ya ayete bakacak, ya hadise bakacak. Bundan dolayı hükmü merfudur benim. Peki, merfu hükmü olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü veya amelini veya ikrarını bir sahabe veya tabi neden kendi sözüymüş gibi söyler? Bunun da sebepleri var. Özellikle İbn-i bunu çok yapar ve onun öğrencileri çok yapar. Çünkü onlar men tebebe aleyye müteammiden fel yetebebe mak'aduhu minen nar hadisinden korkarlar. Yani her kim kasten benim aleyhime bir söz söyler, yalan söylerse ateşten yerine hazırlansın sözünden çekinerek Nebimiz aleyhissalatü vesselamdan öğrendiği hükümleri kendi sözüymüş gibi rivayet eder. İbn-i bunu çok yapar. Sebep, olur ha bir şekilde evimizin ağzından çıkmayan bir sözü ben söylerim de, bu tehdit içeren hükmün içerisine girerim, Endişesine yapmışlardır bunu. Hükmü merfudur. O onu Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat ya almıştır veya başka bir sahabeden duymuştur. Ancak söylerken yanlış söyleyebilirim, hatalı söyleyebilirim diye endişelenerek o hükmü rivayet etmiştir. Bu aslan Peygamberimizin ağzından çıkan veya onun dine soktuğu bir hükümdür. Bu hadis de, maktuğu hadis de bu kısma giren hadislerdenir. Hükmen merfu ama lafsen maktuğu bir hadisler, eserdenir. Öyleyse gücümüz yettiğince bizler de bu umma ulaşabilmek için kişiyi dinden çıkartabilecek veya küfre düşürebilecek veya bu kapıyı açabilecek herhangi bir takıntısını ondan gidereceğiz ki bununla biz Allah'tan sevap yapacağız. Bir kralı aleyhisselam. Bunun da usulleri var. ashab kiram döneminde, tabi'in döneminde bu, yapan kişiye danışılmadan yapılıyordu. Yani bir temve, bir nazarlık görüldüğü zaman o şekilde, o şekilde kopartılıyordu. Neden? Çünkü insanlar onlara saygılıydı. Onların ilmini biliyorlardı. Onların bu yaptığı işi kendiliklerinden yapmadıklarını, yeni bir hasta olduğunu bilerek yapıyorlardı. Ses çıkarmıyorlardı. Bilakis bunun sebebini öğrenerek, bunu hayatına yansıtıyorlardı. Ama günümüz söyle değil. Günümüzde ben birisinin boynuna bir şey çıkarsa adam beni de ver. Veya başka bir şey, bir işlere göre. Öyleyse buna nasıl yaklaşacağız? Onun reddetmeyeceği bir tarz göreceğiz. Bu kişiye göre değişir. Birisini ikna edersin. Birisine ayet söylersin, birisine hadis söylersin. Birisine oturup temelden başlarsın, anlatırsın. Birisine bir kitap verirsin, bir yazı verirsin. Birisi seneden nazın geçer. Kardeşindir, dostundur, ahbabındır. Çeker kopartırsan o bilir ki bu adam bunu kendiliğine yapmıyor. Bilerek yapıyor. Teslim olacaktır. Ona da öyle yapar. Sahabenin yaptığı gibi yapar. Ama bir şekilde o dine aykırı hususu onunla izah etmenin, gidermenin yoluna bakacağız. Her ne şekilde yaparsak yapalım. Bunun karşısında illaki bu hüküm gereği bir köle azadı sevabını elde edeceğiz inşallah. Ama üslubumuz onlar gibi olmayacak. Çünkü onlar dinin önderleriydi. İnsanların ilmini e, bildiği, ilmine güvendiği ve yaptığı her işe, söylediği her süre tabi oldu kişiler. Biz öyle değiliz. Öyleyse onların alacağı tarzda o sıkıntıyı, o şirkte götürecek, götürecek şeyi izah etmeye gider ve yoluna gideceğiz. Mustafa İbrahim'i delil olarak zikrettiği son hususta gene tabinin büyüklerinden İbrahim Nehai, Rahim'i Allah'u Teala'nın e, bir sözüdür, maktuhadistir ki, o der ki İster Kur'an'dan olsun, ister Kur'an'ın dışından olsun, bir şeyler nazarlık diye, muska diye takmayı İbn-i Mesud Kallallahu ashabı arkadaşları kerih görürlerdi. Kerih görme ise selefin arasında haram diye adlandırılır. Kerih görme bizim dilimizi çirkin görme, kötü görme, yanlış olduğuna inanmalı bunu yanlış olduğunu söyleme, inanmadır. Ama selefin arasında kerih görme küfür ve kötü söz yani haram olarak görmedir. Dolayısıyla onlar bunu haram görüyorlar dememiz daha uygun olacak. Peki İbn Mesud'un ashabı kimdir? Onlardan birkaç tane zikredelim. Mesela Alkame, El Esvet, Ebu Vail, Haris bin Süveyd, Hubeydetül Selmani, Mesruk, Rebi bin Hüseyin, Süveyd bin Hulga, Uful gibi insanlar Ve bunun dengi tabakasında olan insanlar Bunlar ismini saydığım kişiler eğer vakıfsanız hakikaten özellikle de Hanefi mezhebinin derin ilk alimlerindendir. El itibaten çok değerli alimlerindendir. Hadis alimlerindendir, fıkıh alimlerindendir. Bu insanların kereh gördüğü bu şeylerden bizler de sakınacağız çünkü onlar bunu kereh görüyor, diğer anlayışları haram görüyorlar. Sözümüzü toparlayacak olursak anlatacaklarım bitti. Nazarlık olarak takılan şeylerde, küfür ve şirk içeren ruh yediğimiz okumalarda ve hanımını kocasına, kocayı da hanımına sevdirecek tarzda yapılan muskalarda şirktir. Çünkü bunlar Allah Azze ve Celle'den talep edilmesi gereken şeylerin kendisinden talep edildiği mahluk şeylerdir, yaratılmış şeylerdir. Halbuki buna Allah'tan başkası güç getiremez. Onun, sadece onun güç şeyler Allah'tan başkasından istemek ise kişiyi şirke götürür. Ya büyük şirke götürür ya küçük şirke götürür. Bunların her ikisi de çok çirkin. Büyük şirk kişiyi dinden çıkartır. Yani ondan Müslüman ismini kaldırır. Küçük şirk ise nasuh tevbeyle silinmesi gereken büyük günahtır. Basit alınacak bir tarafı yok. Ve bunları gidermek, bir şekilde gidermek, bir şekilde insanları bundan uzaklaştırmak ise hepimizin boynunuza borçtur, hepimize vaciptir. Öyleyse gücümüz yettiğince zorlaştırmadan, nefret ettirmeden, sevdirerek, anlatarak, öğreterek insanlara bunu e, aktarmaya çalışacağız. Bu yanlışlıkları, şirki, küf, ondan izah etmeye çalışacağız. Bu bizim boynumuza borçtur. Ama ondan önceki olan borcumuz burada öğrendiğimiz şeyleri, Hayatımıza yansıtmamızdır. Aksettirmemizdir ki bu dört esasın ikincisidir. Öğrendiğini yaşamak ameli. Bu esnada bizim başımıza bazı musibetler gelecektir. Sevmediğimiz inşallah karşılaşabiliriz. Bazı eziyetlere muhatap olabiliriz. Buna da sabredeceğiz. Cevşen de aynı kısımlandır, Cevşen de gene temime kısmına giren. Yani insanı musibetlerden, afetten koruyacağına inanılan bir takıdır. İçinde ne var? Allah Azze ve Celle'nin ayetleri var. Onun isiminde sıfatları var. Yani Evin Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var. Güya, güya diyorum çünkü aslı yoktur. Cebrail Aleyhisselam Umut Savaşı'nda peygamberimize cevşeni takmıştır. O da bu cevşen vasıtasıyla korunmuştur. İddialar budur. Bu uydurma bir söz. Bunun aslı asları yok. Cevşen her ne kadar içeriği e, Kur'an ayetleri Allah'ın isiminde sıfatları ve peygamberimizin duaları da olsa caiz olmayan Nazarlar temime kısmına girer. Onu da temime kısmını izah ederken söylemiştik. Bir kısım alim buna cevap vermişse de eğer, alimlerin çoğunluğu, bunu üç sebepten dolayı çirkin görmüş hesaplamıştır. Bunun caiz olmadan söylemiştir. Nesneler üzerinden konuşulmaz. Nesnelerin içeriği hakkında konuşulur. İslam hep geneli hükmeder. Dedik ya biz temime, niye temime dedik de sadece nazarlık, nazar boncuğu demedik? Çünkü temime çok geniş muhalansı var korunmak niyetiyle takılan her şey bu kısma girerdir. Nazar Nazarboncu, atnalı, iyi dedalı, üzerlik, cevşen, muska, ne varsa bu kısma girer. Çünkü takılma maksadı nedir? Allah'tan istenmesi gereken bir şeyler mahluktan istenmez. Veya Allah'la kul arasında bir aracı vesile sebep yok. Hiçbirisi caizdir. Birincisi şirk, büyük şirk, ikincisi küçük şirk. Kendisi haram olan şeyin ticaret de haramdır. Ondan kazanılan bir kazançlı haramdır. Dersimizin sonunda ismi yeni geçen, değerli şahsiyetlerden bahsediyorduk. Birinci kişi Ebu Beşir radıyallahu anh'tır. Sahabidir. İsmi Kays bin Ubeyt'tir. 60 senesinde yüz yaşından fazla bir hayat yaşamış olarak Hendek Savaşı'nın da bir mücahide olarak, bir ferdi olarak hayata gözlenilmiştir. Allah'ına razı olsun. Rabbimiz Azze ve Celle ona cennetini versin Bizde cennetin ona komşu kalsın İkinci kişi Abdullah bin Ukaym'dir Üçüncü hadisin rabisi Radiyallahu anh O da sahabidir Kufi, Kıfelilerdendir ee, Ebu Mabet diye künyelenirdi. O da e, Haccacın valiliği döneminde vefat etmiştir Haccacın döneminden kadar yaşamıştır Allah ondan da razı olsun Üçüncü kişi Rüveyfi radıyallahu anh'dır ki o da sahabidir. Pek meşhur olmayan sahabilerden birisidir. 56 e, senesine kadar yaşamıştır. Hicri 53 senesinde vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Zerbe kendisine komşu kesin cennetinde. Dördüncü kişi Vekibin bin Cerrah'tır. Kufeli, Siga değerli alimden, alimlerden birisidir. Birçok tasnif edilmiş eseri vardır. Cami isimli eseri onların en meşhurlarındandır. Ahmet bin Hamel, rahmetullahi aleyh ondan hadis rivayetinde bulunmuştur. Ahmet'in tabakasındaki alimler de peki rahmetullahi aleyhden hadis rivayetinde bulunmuş değerli bir kişidir. 194 Hicri senesinde vefat etmiştir. Rabbimiz ona cenneti de karşılık versin. Son kişi ise İbrahim bin Yezid ennekai rahmetullahi aleyhdir ki o da siga ve fakihlerin büyüklerindendir, güvenilir bir alimdir. Ayşe validemizden hadis dinlediği ve onun ilminden istifade ettiği rivayet edilmektedir. 96 senesinde 50 yaş civarında vefat etmiştir. Arkasında istifade eden dev bir ilim bırakarak Allah ondan razı olsun. Bizleri de onun ilminden istifade eden ve onun gibi güzel ameller sahip kullanmak kılsın. Fani ki Allahumma ve bihamdik ve selvallahi ilahe illallah estağfuruk ve etöb ileyk ahire davana enel hamdulillahi rabbil alamin